Selamun Aleyküm tekrar. Akşamları çökünce bu sensiz diyor falan. O senin iş ilahi şiir vesaire. Evet. Efendim neden bahsedeyim derken biz sürekli ara sıra böyle ehli sünnet falan diyoruz da yani neyi kastediyoruz? Nasıldır, ne ne, ne demek istiyoruz falan. Bu konu üzerine biraz ee, şöyle e, ders yapalım ya da biraz sohbet olsun. Böyle fazla değil. onun 15 20 dakika sürese onun süre haber verin. <gülüyor> ee, öncelikle mezhepler konusu e, her zaman konuşulmuyor. Her zaman da konuşmuyoruz ama ben özet anında şöyle bir giriş yapayım. Efendim Ehl-i Sünnet dediğimiz zaman Ehl-i Sünnet'ten kastedilen şeyin Peygamberimizin yolunu takip etme amaçlı bir tariftir. Ama tabii ki bunu detaylı bir şekilde bazı kuralları var. <gülüyor> e mesela tevhid inancı nasıl olması gerekiyor? Yani sünnetle tek başına e, ne anlama geliyor? E, dolayısıyla bunlar teşekkür ederken neler olmuş? Bunlarla ilgili farklı farklı bir, bir bilgi dağarcığımızda bir şeylerin olması lazım. Yoksa Herkes farklı şeyler anlıyor, ee, anlaşması zor oluyor bazen. <gülüyor> Ehl-i Sünnet'in e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dar-ı sonraki gelen kuşakla ilgili bir ifadedir. Çünkü bu e, insanlar e, tabi'in diye bildiğimiz, bunların başında Hasan-ı Basri Hazretleri geliyor, Ehl-i Sünnet'in inanç olarak kuruluş. Safasında büyük hizmeti geçen. Ee, niye böyle kuruluş diye ifade kullanıyoruz? Çünkü herkes farklı farklı şeyler söylemeye başlayınca birileri e, bunu e, e, elbette e, yerine oturtması gerekiyor. Ta o zaman ihtilaflar başlayınca e, önde gelen imamlar Hz. Ali Efendimiz'in kapısında yetişmiş, rahliye-i tedrisatında yetişmiş olan Hasan-ı Basri Hazretleri Genellikle hem maturidi hem de eşari e, kelamının imamı olarak da her ikisinde de kabul ettiği bir şahsiyet. Bu ön, ön plana çıkıyor. Ve bu açıdan onun teşekkül e, zamanında ameli mezhep diye bildiğimiz i̇mam Azam var. <gülüyor> Hici 150 e, yıllarında İmam-ı Azam e, Ebu Hanif Hazretler'in mezhepler 80'den Sonra 150'ye kadar dönem içerisinde de İmam-ı Azam'ın e, ortada e, fikirleriyle, fetvasıyla e, efendim, bu teşekkülde büyük hizmeti geçiyor. E, bunlar daha sonra e, yani hicri 250 ya da 300 yılları arasında gelecek olan <gülüyor> e, iki büyük imam, inanç imam diye bildiğimiz e, Maturidi ve Eşari, ebul Hasan ve e, torunu olan e, ve de i̇mam Muhammed Maturidi de yine her, her ikisi de sahabenin çocukları diye hatta i̇mam Muhammed Maturidi Hazretleri seyitlerdendir. Efendim, e, İmam-ı Eşari 260 e, yıllarında, ortada ve fikirleriyle de biraz sonra izaha çalışacağız. İmam-ı Eşari'nin, Eşari'ye mezhebi diye bildiğimiz tevhid adındaki görüşleri, şefaat hakkındaki görüşleri, imamet, mucizeler, kerametler hakkındaki görüşleriyle ilgili birkaç cümle bugün inşallah bunlardan söz edelim. İmamo'nun, Matüridilik e, inanç mezhebinin e, imamı diye bildiğimiz e, i̇mam Muhammed Matüridi Hazretleri e, <gülüyor> Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed el-Maturidi es-Semerkandi -es diye de, e, tanımlanıyor. 238 Hicri 238'de e, yılında doğmuş ve ondan sonraki tarihler döneminde de Efendim e, Semerkant'in e, maturidi nahiyesinde dünyaya gelmiş ve kendisi Türk soyundan aynı zamanda e, kelamla ilgili bazı eserleri var Kitabı Tevhid Tevilatul Kur'an kitab Makalatil Kelam, kitab Cedel diye bazı kitapları var ve e, bu mübarekle zamanında yani Hüci <gülüyor> e, ot, 333 yılında da vefat etmiş Semerkant'te ifade etmiş. <gülüyor> Özelde bunlarla ilgili böyle biraz bilinmesi gerekenler itibarıyla bunlardan birkaç cümle böyle söylerken bizim esas e, söz konusu edeceğimiz şeyler Tevhid hakkındaki ortak görüşler ya da farklı görüşler itibarıyla neler düşünüyorlar bunlarla ilgili ama biz öncelikle e, inanç e, boyutunda e, nelerden bahsediliyor? Bunun üzerine birkaç cümle söylemek istiyorum. öncelikle tevhid konusunda Ehl-i Sünnet görüşleri nedir diye bariz bir fark olacak ki diğer insanlar farklı düşünenler var da ondan biz buna özellikler ediyoruz. Ehl-i Sünnet görüşü budur. Buna göre diye ifade ettiğimiz zaman yani Ehl-i Sünnete göre böyledir dediğimiz zaman kastedilen şeyin ne olduğuyla ilgili de yerine oturtulması için bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Yani ehl sünnet inanç olarak iki tane büyük mezhepten bahsediyoruz. Efendim <gülüyor> öncelikle e, e, genel olarak her ikisinin ortak bakış açısı itibarıyla tevhidle ilgili e, görüşlerini şöyle birkaç kelimeleri özetleyelim. E, tevhidin esası ve buna Kesin inanmanın en doğru ifadesi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ölküden sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanma. Bu altı imanın şartı ve bunun ile ilgili Allahü Teala'nın zatının birliği, e, fakat bu birliği sayı değil, ortağı bulunmama bakımından bir demektir. Çünkü sayı bir dediğiniz zaman, onun e, birinde yarısı olabilir diye düşünme e, söz konusu. Oysa ki burada kastedilen şey o bir, bir demek e, efendim. E, onun ortağı benzeri yok manasında bir birlikten bahsediyoruz demek istiyoruz. Yoksa sayı olarak bir kastedilmiyor. <gülüyor> Yine Kur'an-ı Kerim'de buna delil de e, de ki Allah birdir. Allah kimseye muhtaç değildir, doğmamıştır, doğrulmamıştır, eşi ve benzeri yoktur. Süre-i ihlası buna delil getiriyoruz. Ve allah Teala'nın benzersiz ve yaratıklardan, varlıklardan hiçbirine benzemediğini de söylemiş olmamız gerekiyor. Ee, ve Allah kendisine özel has sıfatları var, isimleri var, fiilleri var. Ve bu sıfatların e, asla insanların sıfatlarına benzemez. Allah'ın zati sıfatları hayat, kudret, ilim, kelam, semih, basar ve irade diyebildiğimiz yani Allah'ın zatının sıfatları e, diridir, e, her şeye gücü yeter, her şeyi bilir e, ve e, konuşur, işitir, görür ve iradesi vardır diye bildiğimiz bir tanımlama Allah'ı tanımladığımız zaman böyle bir doğru bir tanımlama böyle oluyor. Allah'ın fiili sıfatları vardır. Bunlar yaratmak, rızık vermek, inşa etmek, ibda etmek yani e, yapma, e, örneksiz yeniden yaratma, e, sanatlı olarak yarattığını başıboş değil, gelişigüzel değil sanatkarhane sanatkarhane yaratmış olması diriltmek, e, ihya diyoruz. İfna yok etme veyahutta da imate öldürme gibi Allah'ın fiili sıfatları vardır. Bunu biz bunu Arapça şekliyle nasıl biliyoruz? E, tahlik, tarzık ya da terzik e, inşa, ipta e, ve ihya imate diye bildiğimiz bu sıfatlardır. Bu sıfatlar hem eşariyede hem de e, maturiyede mezhebinde, maturiydiye mezhebinde ortak diye bilinen sıfatlardır her ikisi de aynı bu sıfatları fiili sıfatlarda kabul etmiştir ee, yine e, bu görüşlerde farklı düşünüldüğü zaman <gülüyor> bunları anlayacağız ki ha, bu eli sünnetten değil Çünkü biz bunu bilirsek o zaman bu farkın farkında farkındalığına varız yoksa ehl-i sünnet nedir deyince hangi şeyleri içeriyor maddeleri nelerdi deyince bununla ilgili bilgimiz yoksa elbette kimin ehli Sünnet kimin değil bilemeyiz. Bu açıdan e, bence çok mühim bazı bilgileri bugün böylece aktarmış olacağız. İstanbul. <gülüyor> evet e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ve diğer peygamberlerin peygamberliği ile ilgili bazı bilinmesi gerekenler var. Bütün peygamberler küçük büyük günah işlemekten, küfür ve çirkin fiillerden uzaktır, masumdur. Ancak bazı peygamberler ufak tefek kusur veya hata veya zelle dediğimiz şey işlemiştir diye inanırız. Bunlar bizim bildiğimiz cinsten bir hatadan bahsetmiyoruz. Evet, ee, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir, nebisidir, seçilmiş ve tertemiz, masum bir peygamberdir. O putlara tapmamış, göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa Allah'a ortak koşmamıştır. Evet. Onun e, efendim küçük büyük günahları yoktur zira onun günahlarının e, affolunduğuna dair süre i Fetih'te de ait vardır. <gülüyor> evet. Yine ehli sünnet ile ilgili e, bilinmesi gerekenler arasında hilafetin sırası da ehli sünnet özelliklerindendir. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali sıralaması bunların hilafet, bunlardan sonraki gelen daha sonrakiler ise halife değildir. Evet, bir de ehli sünnet ölçüsünü bilmek adına bilinmesi gerekenler arasında büyük günahla ilgili bazı e, bilinmesi gerekenler var. Bir Müslüman helal saymamak şartıyla büyük günah işlemiş olsa bile küfürle suçlanamaz. Bu da ehl-i sünnetin efendim ana esaslarından birisidir. Eğer bu kişi bir kişi bu sisteme uymuyorsa biz anlıyoruz ki yani işte namaz kılmıyor kafirdir diyorsa veyautta işte günah işledi hemen kafirdir diyorsa dur kardeşim burada çünkü senin bu tanımlaman ehl-i sünnete uymuyor diyeceğiz. <gülüyor> e, iman ismini onlardan kaldıramayız. Yani biz ona kafir diyemeyiz. Ayrıca ikinci bir hususta e, Allah'a inanan herkesin arkasında namaz kılmanın caiz olduğu. Efendim ister takvası çok olsun, isterse az olsun, ister nasıl mümin olursa olsun ama mümin Dolayısıyla herkesin arkasında namaz kılma durumunda böyle bir inanca sahip olmak gerekiyor Ehl-i Sünnet ve Cemaat olmak için. E, bunu derken yani e, onlar günahsızdır manasında denmiyor ya da büyük günah işleyenlerin günah yok manasında değil. Günahı olsa bile bunlar hakkında biz kafirle isnat eee demiyoruz. Böyle isnatta bulunamıyoruz. Evet. Mucize ve keramet ve istidraç diye üç tane farklı e, ifade var. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmakta gerekiyor. Peygamberler için mucizeler, veliler için de kerametler söz konusudur. Ne veli ne de peygamber e, olmayanların ve kendi çalışma ve çabalarıyla elde ettikleri hariküladeye benzer şeylerin adına da istidraç diyoruz. <gülüyor> Firavun, İblis, Deccal gibi Allah düşmanlarında görülen bazı harikuladeye benzer şeyler e, bu istidraç kabilindendir. Dolayısıyla e, sihir büyü gibi şeylerden dolayı yaptıkları bazı e, farklı şeyler de bu cinstendir. Ve bunlar da zaten adı üstünde sihir büyü ve yasak şeylerdir. <gülüyor> Bir diğer husus da Allah'ın görülmesi, rüyetullah konusu. allah Teala dünyada görülmez, ahirette görülecektir. Müminler cennette onunla kendi aralarında bir mesafe olmaksızın keyfiyetsiz ve bir şeye benzetmeksizin sizin allah u Teala'yı görecekler. <gülüyor> Bu ehli sünnet inancının esasını teşkil eden ana fikirlerdendir. İman ve İslam konusunda da İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdikten ibarettir. Gökte meleklerin, yerde bulunanların imamları, imanları, inanılacak şeyler hususunda ne artar ne de eksilir. Bütün müminler iman ve tevhid noktasında eşittirler. Ancak amel bakımından farklılık arz ederler. Bu da mühim bir e, kural. E, elbette Kur'an-ı Kerim'de imanın coşmasıyla, imanın daha fazla dışa vurulmasıyla ilgili ayetleri ziyadeleşme ifadesiyle görüyoruz. Demek ki Ehl-i Sünnet bunu böyle anlıyor. Yani imanın ziyadeleşmesi orada dışa vurulurken içeridekinin de coşması ve onun bereketlenmesi diye bir ifade e, anlaşılıyor. Yoksa iman evet ya da hayırdan ibaret olduğuna göre yani kabul veya ret e, konusunda bir, net bir ifadeyle ortaya konduğuna göre, e, efendim çok fazla evet, çok fazla ya da çok az evet söz konusu olamaz. Burada kabul ettiğin andan itibaren iman sahibisin. Ama imanın daha sonra coşması, bereketlenmesi söz konusudur. Evet. Ee, bunu bu şekilde ifadenin şöyle bir yararı var. Ee, çok namaz kılanların İmanlı ya da az kılanların ya da çok iyilik yapanların imanı var, diğerleri yokmuş gibi bir neticeye çıkmaması için önce bir temel, evet ya da hayıra bağlı bir imandan bahsediyoruz. Buna başka bir deyişle minimal bir iman noktasından bahsediyoruz. Burada herkes eşittir. Ama imanın coşması söz konusu mudur amellerle? Evet, bu zaten Kur'an-ı Kerim'de yazı, beyan ediliyor. Bir diğer deyişle efendim İslam'la iman bir diğer e, ifadeyle birbirinin muradifi yerine kullanılan kelimelerdir. Çoğu zaman İslam, Müslüman dediğimiz zaman mümini kastederiz, mümin dediğimiz zaman da Müslümanı kastederek kullanırız. Bir diğer hususta şefaat konusu. Şefaat <gülüyor> konusu. Şefaat konusunda e, ehli sünnet alimlerine göre peygamberlerin ve bizim peygamberimizin müminlerin günahkarlarına büyük günahkar yani büyük günah işleyenlere e, şefaat haktır diye inanmak. Bununla ilgili zaten Kur'an-ı Kerim'de yeterce ayet-i kerime var. Ayrıca bir de ayet-i de ve de Süreyi e, Nisa, Süreyi Nisa, Ayet 85'te de şefaatle ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de istediğimiz kadar yeterince mevcuttur. Hadis-i şerifte buna e, ifade eden birçok hadis-i şeriflerde var. <gülüyor> Ahiret inancı ehl-i sünnete göre kıyamet gününde amellerin özel bir alet ile tartılması mizan diyoruz. Kıyamet gününde hasımların arasında kısas ha, hak ve hukukun alınacak olması zalimlerin iyile İyiliği yoksa onların zulmettikleri kimselerin kötülüklerinin onlara yükletilmesi bu da yine ahiret inancı içerisindedir. Hz. Peygamberimizin e, hazı ı Kevser'in yine inanılması gereken ehl-i sünnet inançlarından mühim bir umdedir. Cennet ve cehennem evet şimdiden vardır ve önceden yaratılmıştır ve ebediyet sırrında da var olacaktır. <Gülüyor> Allah kulu kendisi sapmayı istemediği zaman Allah kolunu saptırmaz e manasında bunu anlamak gerekir. Allah koluna hidayet nasip ettiyse ifadesi de Allah e kolunun iradesini bu yönde kullandığı zaman diye ifadedir. Kader manasında ise o sadece ilmi boyuttadır. Yani Allah kimin nereye gideceğini önceden biliyor manasınadır. <gülüyor> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraç konusu haktır. Bunu kabul etmeyenler bit'at ehli kabul edilir. İsra'yı kabul etmeyenler de tekfir edilir. Çünkü İsra olayı, e, Kur'an-ı Kerim'de açıktan geçmiştir. Deccal'ın Yecüc Mecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, İsa Aleyhisselam gökten inmesi, sağlam haberlere gelen kıyametin diğer alametlerinden olarak ortaya e, çıkması gereken alametlerden ve halktır. E, buna böyle inanmak e, ehli sünnetin yine e, şartlarındandır. <gülüyor> Tabii ki bunların içerisinden bazılarında tekfir edilir mi edilmez mi konusu tartışmalıdır. Buna rağmen efendim eee Ehl sünnetin ehli sünnetin görüşlerini böylece birkaç kelimeyle sıralamaya çalışıyoruz. Aleykümselam. E, bir de bir kelime üzerinde durmak istiyorum. Halef ve selef ya da hal selefiye ya da halefiye diye bilinen bazı terimler üzerinde durmak lazım. <gülüyor> e, halef ve Selef'in belirgin e, farklılık özelliği gösterdiği yerlerden bir tanesi e, muhkemat ayetlerle ilgili değildir. Ancak e, müteşabih ayetlerle ilgilidir. ya da huruf mukattalarla ilgilidir. E, selefi alimler genellikle daha sonraki gelen dört mezhep ve iki inançtaki mezhepler ee, öz, e, devamı diye sayılır selefi alimler. Ama halef alimler diye bilinen alimler arasında onlarla e, diğer ara, e, selef alimler arasında bir fark bilinmesi gereken fark da anlattığım gibi e, halef alimler e, bu rufu mukatta ve müteşabih ayetlerin tevil ve tefsirlerine caiz görmüşlerdir. Çünkü kendilerinden sonra gelen insanlar bu işe ehil olmadığı halde girerlerse ve mana vermeye çalışırlarsa bu işi iyice tahrip ederler diye bunlar kendilerini bu işte memur kabul etmişler ve mana vermeye çalışmışlar. Ama selef alimleri bu konuda durmuşlar ve mana vermemişler. Ve biliyorlarsa da vermemişler ya da efendim müsaadeli olmadıkları için vermemişler. Bu halef ve selef arasında belirgin bir inanç bakımından fark olarak bilmek lazım. Efendim, eşarilikle ilgili giriş e, de birkaç e, nokta üzerinde durdum. Bunlar e, eşaril ve maturidi arasında efendim e, bazı farkların oluşu e, söz ettim. Bundan e, bilinmesi gerekenler itibarıyla ufak bir nüans farkı yani e, ana hatlarıyla az önceki söylediğim konularda pek fark olmasa da bazı farklar. Var. Bunları da birkaç cümle ile ifade edelim. Eşaril ve muatridiler arasında, fıkhi hak mezhepler arasındaki farklılıklar gibi teferruatla ilgili bazı farklar vardır. Bunlar konu itibariyle şöyle bir sıralayayım. Bir, cüz-i irade konusunda. Eşarilere göre cüz-i irade yaratılmıştır. Muatridilere göre ise cüz-i irade yaratılmamıştır. Ee, yine kelam bahsine giren bir konudur. Bu konuyu biraz daha sonra belki açarız. Bu kadar. Çünkü yaklaşık 10-15 tane meseleyi bir çırpıda söyleyeceğim. Bunlarla ilgili detay konuları daha sonra yine konuşuruz. İkinci husus insanın çalışıp kazanma kesip dediğimiz husus. İnsan çalışıp ve kazandığı zaman bununla ilgili farklı iki görüşe sahipler. Eşarilere göre işlediği fiilde kulun kudreti yoktur. Kul sadece bir fiil işlemeye sahiptir. Kesb de kulun fiiliyle değildir. Eşariler böyle. Matridilere göre ise bir fiili işleme tamamen kulun kudreti ve tesiriyledir. Dolayısıyla mükteseb fiillerde kul tamamen sorumludur. Eşarilerde ise mükteseb fiillerde dahi kısmen sorumludur. Efendim güzel ve çirkin, güzel ve kötü e, ifadeleri farklı bir şekilde değerlendirilir. Her iki mezhepte, inanç mezhebinde e, eşarilere göre bir şeyin iyi ve kötü oluşu akılla bilinmez. Eşarilere göre. Bunlar ancak Allah'ın emir ve yasağıyla bilinir. Yani Allah'ın emrettiği şey e, güzeldir ve iyidir. E sakladığı şey de kötüdür aylara göre böyledir. Mahturidilere göre ise güzel ve kötünün akılla bilinmesi mümkündür. Emir ve nehi bir şeyin iyi veya kötü oluşunun delilidir. Yani biz bir şey iyi midir kötü müdür derken, onun önceden aklımızda iyi ve kötü olduğunu da düşünüp anlayabilirken bize bir delil lazım. O da ayetler ve hadislerdir. Biz ayet hadisi orada kullanırız kendimizi daha iyi em emniyete almak için, fikrimizin doğruluğunu anlamak için derler. Matriyidiler de böyle düşünür. Emir ve nehi bir şeyin iyi ve kötü oluşunun delili olarak kabul eder. Çünkü iyi olan şey Allah tarafından emredilmiş, kötü olan şey de yasaklanmıştır. Çok az bir fark var ama tabii ki bu farkı konuşmalarda efendim, hangi mezhebe ait bilgi veriyoruz'u doğru bir şekilde aksettirmek doğru bir şekilde anlatabilmek için bilmekte fayda var. Efendim diğer bir konu Allah'ı marifet, Allah'ın marifeti yani bilinmesiyle ilgili bir konu. Eşsaillere göre Allah'ı bilmek şeran vaciptir. Matribülilere göre Allah'ı bilmek aklen vaciptir. Dinin böyle bir icbarı yoktur. Aklen vaciptir çünkü akıl e, Allah'ı e, bilmek ve bulmakla ilgili yeterli İlk muhatabı, muhatap olma sebebidir. Ve onun için de aynı zamanda Allah'ı bilmek aklın vaciptir. Delil olarak da akl, akıl delili gösteriyor. Efendim tekvin olay, yani varoluş olayla ilgili eşarilere göre tekvin hakiki bir sıfat değil, itibari bir sıfattır. Hakiki bir sıfat, mahtürülere göre tekvin, kudret ve irade gibi hakiki bir sıfattır. Onun için Ehl-i Sünnet'i değerli toplu başta anlatırken, hem eşarilere göre tekvin e, sıfatı e, yanında başka sıfatları da hem de mahturidilere göre kabul edilen tekvin sıfatını da beraber saydık. Dolayısıyla demek ki böyle e, Allah'ın tekvin sıfatı ile ilgili sıfatın ne manaya geldiği ile ilgili de farklı yorumlar, tefsirler söz konusu. Eşarilere göre bir eşari yazarın yazdığı kitaplarda Allah'ın sıfatını yazarken farklı yazıldığını görürseniz demek ki bu farkın Or, e, buradan kaynaklandığını bilebiliriz. Tekbir sıfatıyla ilgili Allah'ın hakiki sıfatı değildir. Bu aslında Allah'ın gücüyle ilgili, kudretiyle ilgili bir sıfattır ya da iradesiyle ilgili bir sıfattır diye tefsir yaparlar. Peygamberlik konusuna gelince, eşerlere göre peygamberlik için erkek olmak şart değildir. Bazı alimler kadınlardan da peygamber olduğunu e, söylerler. Bunlar arasında ehli i büyüklerinden e, Mevlana Hazretleri de vardır. İma, bazen İmam-ı Şafir Hazretlerinden de, onların mezhebinden de bu görüşü savunanlar var. Kadın da Nebi olabilir derler. Buna delilleri de Kur'an-ı Kerim'de Meryem Validemizin adına sürenin gelmesi ve onun isminin Kur'an'da geçmiş olması. Hazreti Havva, Hazreti Asiye, Hazreti Hacer, Hazreti Musa annesi de birer Nebidir derler Eşari mezhebine göre. Peygamber gönderilmediği takdirde Allah'ın varlık ve bilini bilmek insanlara vacip değildir. Yani fetret döneminde yaşayan ve kendisine tevhid, tebliğ ulaşmamış, kitap ulaşmamış, peygamber geldiğinden habersiz yaşayan ortamlarda bu insanlar cennete gidecek derler. Matürülere göre peygamberlik için erkek olmak şarttır mahturidi mezhebi bizim de ben şahsen diyorum, bizim de mensup olduğumuz mezhebinde ise peygamberlik için erkek olmak şarttır. Kadınların peygamber olması caiz değildir. Peygamberler, peygamber gönderilmeseydi dahi insanların Allah'ın varlığını ve birliğini akıllarıyla bulmaları gerekir. Çünkü Hz. İbrahim e, aklıyla Allah'ı bulmuştur. <gülüyor> Bu da delildir. Hz. Ee, Eşarî imamların görüşüne göre bu olaylar dahi her ne kadar Hazreti İbrahim olsa da herkes Hazreti İbrahim olamaz. Bu teklifi malaya yutaktır. Vahiyin gelmediği yerlerde efendim insanlar e, fetret dönemi yaşadığı zaman onlar e, vahiy gelmediği için öbür alemde Allah'a derler ki Ya Rabbi biz bir şey duymadık biz bir şey bilmiyoruz ve dolayısıyla Allah onları affede cennetine kor diye bu görüşü savunan alimleri duyduğunuz zaman, gördüğünüz zaman bunlar eşari mezhebinden. Ehl-i sünnet inancının içerisinde bunun da var olduğunu bilen. Bazı arkadaşlar, hocam efendiler bu gibi bilgilerin detayıyla ilgili ya bilmiyor ya da bilmemezlikten geliyor. Ve mahturidin mezhebinin bilgilerini işte bütün mezhepler böyledir, işte bütün ehl-i sünnet böyledir dediği zaman, tabii ki bu ısırıtan bir bilgi olarak duruyor. Ehl-i sünnetin, Farklı görüşlerin neler olduğunu bilmekte büyük fayda var. Ehli i sünnet deyip duruyoruz ama bunlarla ilgili gerekli bilgileri bilmiyorsak biraz yani boşa konuşur gibi oluyoruz. O açıdan bu bilgilerin çok ihtiyaç var sevgili kardeşlerim. Bir de ehl sünnet imamları arasında özellikle ise maturidi ve eşari arasında tartışma konusu olan şeylerden birisi de teklifi mala yutaktır. Yani bir insanın e, gücü yetemeyeceği şeyleri Allah ona bir insana teklif eder mi etmez mi? Eşarilere göre Allah'ın kullarına bir şey yaratmak, göğe çıkmak, uçmak gibi sıfatların, emirlerin dışında kalan işlerde Allah teklifi mâla yutak işleri ona emreder, emredebilir. Nihayet Hz. İbrahim'i ateşe Efendim girmesi gibi buralarda e, yine Allah ona isteseydi oraya sokmazdı diye delil gösterilir. E, mahturidiler bunu kabul etmez. E, mahturidilere göre teklifi malâ yutak caiz değildir derler. Buna da amener Resulü'nün ayetini gösterirler. Dolayısıyla bir insan gücünün üstünde bir emirle mükellef tutulamaz. Teklifi malâ yutak demek budur. Dinimize göre yani maturidi kelamına göre bir insan teklifi mala yutak yani gücünün üstünde bir görevle mükellef olamaz. Eş'ari de ise bir iki istisnanın dışında Allah dilerse buna kadirdir ve bizi imtihan edebilir diye bakarlar. <gülüyor> evet bir de sebep ve hikmetle ilgili e, düşünce boyutunda da yine farklı görüşler var. Eşarilere göre Allah'ın fiilleri için bir sebep aranmaz. Allah emretmişti, tamam. Onun fiilinin bir hikmeti de bağlı değildir. Siz şöyle böyle hikmet bulursunuz kendinizi tatmin etmek için ama Allah kesin olarak böyle bir hikmete bağlı olarak emretmiş mi, etmemiş mi burası belli değil derler. Çünkü Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Dolayısıyla Allah'ın emirlerini olduğu gibi yapmakla mükellefiz derler. Bunu diyen kimdir? Eşari mezhebi. Onun için çoğu arkadaşlar bazı fikirleri benimserken efendim diyelim ki benim hocam Eşari'den olabilir ama ben maturu o zaman o fikrin bana göre olmadığını bildikten sonra o hocadan ders alabilirim. Yoksa karmağan çorban ortaya çıkan netice itibariyle ben kendimi şu felan mezhepten zannediyorum. Oysa ki onun mezhebiyle ilgili farklı fikirleri öğrenmiyorum. Dolayısıyla yanlış oluyor. Hanefi mezhebinde olan insanın Hanefi ile ilgili bilgisi olacak ki Hanefi mezhebinde diyebileyim ehl sünnetle ilgili bilgisi olacak ki, ehl sünnet özelliklerini tanıyacak ki ondan sonra o kişi ehli sünnet olsun. Bu açıdan bu bilgilerin faydası var sevgili kardeşlerim. Matüridilere göre Allah'ın fiilleri bir hikmete bağlıdır ve bir sebebe dayanır. Çünkü Allah abes şeyleri yapmaktan ve yaratmaktan münezzehtir. Allah'ın her yarattığında bir neden vardır, bir hikmet vardır. Evet, bu matüridi görüşüdür. Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3-4 tane e, madde kaldı. Bunu da sayayım. Kur'an-ı Kerim'le ilgili eşerlere göre Kur'an'ın bazı süreleri bazısından daha faziletlidir. Bazı süreler bazısından daha faziletlidir. Mesela bununla ilgili rivayetler var. Ali İmran ve Bakara suresi yahut da Yasin suresi diğer sürelerden daha faziletlidir. Matridilere göre Kur'an'ın bütün süreleri fazilet noktasında birbirine eşittir Çünkü onların hepsi Allah'ın kelamıdır. Bu itibarla e, bazı rivayetler, hadis kitapları okunurken falan, bu mezheplerin buraya kadar nasıl geldiğini, bu neticeye nasıl ulaştıklarını, bu bağlamda bilgi sahibi değilseniz, elbette hadis-i şeriflerle yeni mezhep kurmaya kalkarsınız. Bu açıdan bu bilgiler önce ehl-i sünnetim deyip de kalkıp, Yeni yeni hadis kitapları falan bulup ya da hadisleri okurken sıfırdan geri dünyayı keşfetmeye lüzum yok. Öncelikle biz kendi kimliğimizin ne manaya geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Ezelden maduma hitap olabilir mi olmaz mı? Yani yaratmamışken hiçbir şey Allah mağduma hitap eder mi? Eşerlere göre ezelden mağduma hitap caizdir. Yani Allah bir şey yaratmamışken oraya o, o yaratmadığı varlık hakkında konuşabilir. Bu manada Allah'ın kelam sıfatı da ezelidir. Allah ezelde mükellimdir, Konuş, konuşur. Eğer yaratmadan önce konuşmamış olsaydı Allah'ın kelam sıfatı ezeli diyemezdik. Bu e e eşarilerin görüşü. Maturidilere göre ise ezelde maduma hitap caiz değildir, Allah ezelde mükellim değildir. Çünkü konuşmanın muhataba ifadesi söz konusudur. Muhatap olmayınca niye konuşacak? Ne için konuşacak? Abes sayılır diyor. Dolayısıyla Maturidilerle Eş'ariler arasındaki bu ince farkı Allah'ın efendim zatıyla ilgili tanımlarken de Allah'ın e, kelam sıfatıyla ilgili e, bir diğer ifadeyle Allah yani maturidilerin görüşünde şöyle yanlış anlaşılmasın. Allah ezelden konuşucudur ama bil kuvve konuşudur, Bil fiil konuşma ise e, yarattıkları varlıklardan sonradır. Yani şu demek tekrar açıklayayım. Allah'ın konuşma kabiliyeti varlıkları yaratmadan önce de vardı. Ancak konuşmadı. Ama varlıklar yarattıktan sonra konuştu demektir. Maturidilerin inancı da böyledir. İbadetleri konusunda Eşerlere göre Müslüman olmayanlar da ibadet etmekle mükelleftir. Ahirette ibadet etmedikleri içinde cezalandırılacaklar. Eşerlere göre Müslüman olmayanlar da ibadet etmekle mükelleftir. Ahirette ibadet etmedikleri içinde cezalandırılacaklar. Bu ne demektir? Yani hiç Müslüman olmadan önce namaz kıl diyebilirsin eşerlere göre efendim namaz kılman lazım, işte abdestini al, işte hacca git, efendim dolayısıyla onlarla ilgili faiz, haram, helal vesaire işlerde direkt konuşabilirsin eşarilere göre. Matürülere göre ise Müslüman olmayanlar ibadet etmekle mükellef değildir, ahirette bunun için değil sadece Allah'ı inkar ettikleri, inanmadıkları için cezaya çarptırılacaklar, önce onları imana davet etmek gerekir. Önce şehadet geliyor. Kime göre? Maturidilere göre. D dinden dönmek irtidat söz konusu olduğunda da yine iki mezhep farklı düşünüyor. Eşerlere göre dinden dönen bir Müslüman yeniden iman ederse, dinden dönmeden önce yaptığı iyi ve kötü ameller yeniden o kişiye döner. Gerek iyi ameli gerekse kötü amel. Maturidilere göre ise dinden dönen bir Müslüman yeniden iman ederse, dinden dönmeden önce işlediği iyi ve kötü amelleri geri dönmez. Evet. Çünkü İslam öncekini siler. Burada şöyle bir iyi niyetle bir şey söylesek bilmiyorum itiraz olur mu? Yani iyi ameller iyi adam olduğu için zaten o kişi iyi iyi, iyi insandır. Ona tesir olmuştur ahirette de. Efendi önceki yaptığı iyiliklerden dolayı bir mükafat alır mı söz konusuna iyimser baksak ama iman yok. O zaman da öbür taraftaki efendim insanlar da kalkar. Efendim biz iman etmedik ama bizim de iyiliğimiz var der. Onlar da bir karşılık ister. Dolayısıyla ad adalete sığmaz. Yiğis halinde yapılan tevbe. Yiğis hali nedir? Ölüm yaklaştığı zaman Eşarilere göre kişi ahiretteki yerini gördükten sonra tevbe etse bu tevbe ondan kabul edilmez. Eşarilere göre tevbe kabul değildir. Matürülere göre ise tevbe efendim kabul edilir. Böyle bir tevbe kabul edilir matürülere göre. Yani e, tevbe son anda edildiği zaman o tevbenin doğru tevbe olup olmadığı konusunda eşariler sorgulama yapıyor ve şüpheli, şüpheli düşünüyorlar. Maturidiler ise o anda da insan tevbe etmiş olur. Hadis-i Şerif'te eğer ki boğaz, can boğazdan çıkmadığı müddetçe tevbe kabul olur. Yani tevbe etme imkanı vardır diye. Dolayısıyla bu fark da oradan kaynaklanıyor. İman konusunda eşayilere göre müminin imanı artar eksilir. İman yarattıktır, yaratılmıştır. Oysa her yaratılan şey eksikliği ve çoğalmayı kabul eden varlıktır. Öyleyse iman yaratık bir varlık olduğuna göre hem azalır hem çoğalır. İman ile İslam ayrı ayrı şeylerdir. Kur'an'da da bahsedildiği gibi imanla İslam ayrı ayrı şeylerdir ve tamamen birbirinden ayrı şeylerdir. Maturidililere göre ise iman ne artar ne de eksilir. Çünkü bu bir kabul veya ret meselesidir. Ya kabul ettin ya da etmedin. Ettiğin ise artmayla, eksilmeyle ilgili sıfat ise onun ameli salihle, ibadetlerle ilgili bir tanımlamadır. İmanla değil. matür de böyle düşünün. İman yaratılmamıştır. Çünkü imanın kendisi Allah'ın nurudur. Allah'ın nuru, zatının nurudur. O yaratılmamıştır. İman ile İslam aynı şeylerdir. Burada söz konusu olan farklı bir nuans, farklı bir ifadeler vardır ayrı ama özelde ise iman e, ehli aynı zamanda is İslam'dır, İslam ehli aynı zamanda mümindir. Cennetlik, cehennemlik e, oluşu son olarak da bununla ilgili bilinmesi gerekenler farklı. Eşar'ı ve mahturidi kelamında eşar'ı göre cennetlik bir kişi cehennemlik, cehennemlik bir kişi de cennetlik olamaz. Maturidilere göre ise cennetlik bir kişi cehennemlik, cehennemlik bir kişi de cennetlik olabilir. Çünkü e, şu an için cennetlik gibi görünen daha sonra efendim farklı ameli işler ve ondan sonra cehenneme gider. Burada e, ufak şöyle bir farklı bakış açısı da yani Allah her insanın iradesiyle cennet ve cehennemi e, ona bağlı yarattığı için Böyle takdir buyurduğu için iradeyi nereye kullanacağıyla ilgili Allah'ın haşa yanılmaz söz konusu değil burada. Ama insanın nereye iradesini kullanacağıyla insanın kendisinin sonuna kadar aynı iradede durup duramayacağı konusu farklı düşünüldüğü için, burada emin olamadığımız için ne diyoruz biz? O zaman cennetlik bir kişi cehennemlik, cehennemlik bir kişi de cennetlik olabilir. Böylelikle bugün mezheplerle ilgili mezheplerin Efendim birçok farklı e, açıdan ha, özelde ise e, inanç mesele inanç boyutundaki mezheplerle ilgili yani maturidi ve eşari mezhebinin efendim farklı e, görüşlerini yani kaç madde halinde efendim şöyle bir sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bilemedim 14 tane Farklı düşündükleri e, konu varmış olduğunu efendim beraber bugün sohbetimizde bir kelam dersinde bir parça ifade etmeye çalıştık sevgili kardeşim. Bu konuyla ilgili e, soru ol, al ver, sormak isteyen varsa onunla ilgili birkaç cümlede söyleyebilirim ya da katkıda bulunabilirim. Soru ben olmadı, söz, senin sorundan bir soru alamadım yani. Ne demek istediğini anlayamadım. Yani Sesin biraz daha az geliyor. Siz kalır, aşağı ha ben indireyim dur.